Radyo tiyatrosu. saatleri. Yazan Selçuk Baran. Yöneten Alev Sezer. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar Nuriye Işık Yenersu. Rüştü Nüvit öz doğru. Anne Gülgön Ok. Hale Ayten Uncuoğlu. Şu tereyağlı ekmeğe reçel sür de ye bakalım. <gülüyor> Anne çocukmuşum gibi davranıyorsun bana. Ama sen de çocuk gibi mızmızlık etme sofra başında kızım. Ha bana bak bugün paket filan hazırlamadım. Bu seferlik git kantinde ye öğle yemeğini. Herkes kantinde yiyor hem bir tek sen Bir de Rüştü Bey. Ama herkes ne düşünecek hakkında? Kantindeki ucuz yemeğe bile para bulamıyoruz zavallı derler. E ne var bunda? <gülüyor> Zaten parasız olduğum her halimden anlaşılmıyor mu? Giyime mi bırak duruşun bile ne kadar ne kadar her neyse ben böyleyim işte soluk silik bir kızım Hiç de değil. öyle güzelsin ki doğru dürüst giyinip kuşansan kimseler eline su dökemez <gülüyor> yapma anne yapma kızın olduğum için beni güzel buluyorsun yo aynalara küsmedim daha güzel olmadığımı biliyorum ama aldırmıyorum senin gibi bir annem Rüştü bey gibi bir dostum varken başka ne isterim ah <gülüyor> Kantine gitmezsen bugün aç kalacaksın. Evde meyve bile yok. Aa akşamdan kalan köfteler var ya. Ama topu topu iki tane. Birini de Rüştü verirsin zaten. O da bir şeyler getirir nasıl olsa. Anneciğim paketimi hazırlar mısın? Oh, ah seninle başa çıkılmaz zaten. İki dilim etmek yeter bana. Torşu ister misin? Oh, daha neler daha neler. Hadi ama çabuk ol servisi kaçıracağım. Tamam tamam tamam al al paketin hazır işte hadi bakayım hadi al bakayım hadi güle güle güle, güle. Allah işini rast getirsin. <gülüyor> Ay arkamdan böyle dualar okumasan ben önüme konan yazıları tape ediyorum işin rast gitse ne olacak gitmese ne olacak. Aa yoksa şirketin işleri iyi gitsin diye mi dua ediyorsun sen sus ha? Sus bakayım sus ayıp iş iştir kızım aa ben de istediğim gibi dua ederim. Peki sen bilirsin. Yemeye mi çıkıyorsun orayı e, Evet. Ben artık kantine gitmemeye karar verdim şekerim. Öyle yemeği olarak şu gördüğün iki elma ile getirmek zorundayım. Neden? Doktor mu söyledi? Halimi görmüyor musun? Ne kadar kilo aldım? Neyim? Senin kilo sorunun yok. İnceciksin. Canının istediğini yersin. Aman Halanım, öyle güzel bir ah. kadınsınız ki. <gülüyor> Neden zayıflamaya uğraşıyorsunuz sanki? Sağ ol canım ama fazla kilo yakışmıyor insana. Hayat ne tuhaf zayıflar şişmanlamak ister şişmanlar zayıflamak ama en kötüsü zayıflamaya çalışmak sanırım hele benimki gibi bir iştahla baş edebilirsen et bakalım Aha, senin gibi olabilseydim benim neyime özeniyorsunuz ki neyse ben çıkıyorum güle güle canım güle güle afiyet olsun benimki de saçmalık işte Kız cihazın hiçbir zaman kantine gitmediğini... ...o kadar ucuz olan yemekler için bile parası olmadığını bile bile. Zavallı kız ve zavallı hale. Paran var ama iki ile yetinmek zorundasın. Hoş geldiniz benim güzel kızım. Bugün çaycı çaylarımızı biraz erken getirdi. Ben de soğumasınlar diye üzerlerini örttüm. İyi yapmışsınız. Her şeye bir çare bulursunuz zaten. <gülüyor> Biliyor musunuz kantinde ne var? Ne? <gülüyor> Yiyecekleri kokularından tanımakta üstüme yoktu. <gülüyor> Kadın budu köfte. <gülüyor> Yanında kızarmış patates. <gülüyor> ah! Ama önce domatesli pirinç çorbası. <gülüyor> öyle mi? İyi. Paralılara afiyet olsun. Ama bizim nelerimiz var? Ona bakalım. Hmm. Önemli olan da bu, öyle değil mi? <gülüyor> bizim nelerimiz var bilin bakalım. Ha? Ay yoksa anneniz gene su böreği mi yaptı? Hay Allah, ne olacak şimdi? Canlı su böreği mi istiyordu yoksa? Bense yalnızca. <gülüyor> Telashlammayın canım. Önce şöyle oturup rahatınıza bakın. Peki. Ha, tamam. Şimdi söyleyeyim bakalım. Ne getirdiniz bugün? Yalnızca içli köfte. Hey, i̇çli köfte mi dediniz? Aman aman aman bayıldım ben buna. İçli köftenin yanında su böreğinin lafı mı olurmuş? Ya da kadın budu köftenin? Düşünün yıllardır içli köfte yemedim ben. Ama nasıl olur? Hani abinizin gelininin annesi şey <gülüyor> etmişti de siz... <gülüyor> Bırakın şimdi abimin gelininin annesini. Siz hayatınızda hiçbir şey unutmaz mısınız? Bırakın benim o taslı sısımlarımı. Hiç sözlerini etmeyin. Siz olağanüstü bir insansınız. İçli köfte ha? <gülüyor> Dün ev sahiplerimiz getirmişler. Tam bir tabak dolusu. Yalnız çok acı. Olsun efendim, olsun. Ne demek? Elbette acı olacak. Hem ağzımı yanarsa... ...ekmeği daha çok yerim, kardım doyar. Aman, aman, aman... ...şu köftelere bakın, ne kadar da büyük. Ben de omletle elma getirmiştim. Omlet dedim de aklıma geldi. Bir komşum her gün... ...taze yumurta getirecek bize. Para filan da istemiyor ha. Ne iyi değil mi? Demek ki bundan sonra yumurtalar benden... <gülüyor> Çünkü zaten bedava. <gülüyor> ha, biliyor musunuz bedava sözcüğü... ...bade ve hava sözcüklerinden oluşmuştur. Ben böyle şeyleri nasıl bilebilirim ki? Bilmem şey... ...hava parasız elde edilir. Bade içecek şey... ...kısacası su. <gülüyor> <gülüyor> Demek bir zamanlar... ...suya da sahip olabiliyormuş insanlar parasız. Bir zaman insanlar... ...neyse... <gülüyor> Demek ki bedava parasız anlamına geliyor. Parasız. <gülüyor> Tanrım şu dünyada parasız elde edilebilen ne kaldı ki? Ama... ...bir tane var. Biliyorum. Nedir o? Nasıl söylesem? Büyük laf etmeyi beceremem. Hem... ...belki sanacaksınız ki... ...kısacası şunu demek istiyorum... ...sevgiyi parayla satın alamazsınız. Ne kadar haklısınız. Ne kadar da güzel anlattınız. O da parayla elde edilirse... ...kısacası sevgi... ...o zaman yandık... İşte o zaman yandık çocuğum. <gülüyor> Ama dur bakalım. Birazcık da ağzımızı içli köfteden yansın. He? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun afiyetle yiyin. <gülüyor> <gülüyor> ah, size nasıl hayranım bilemezsiniz. Ah, bu da nereden çıktı şimdi? O kadar bilgilisiniz ki. Bedava sözcüğünün <gülüyor> anlamını ne kadar güzel açıkladınız. <gülüyor> Ya canım ben ne, ne bilirim ki besbelli uyudurdum. Aman aman aman ne pis bir köfte bu. Hep kimse ellerine sağlık. Kendisine saygılarımı iletin. Tanrı sizden de razı olsun. Annenizden de sizden de. Beni düşündüğünüz bana da köfte sakladığınız için. O, o kadar önemli mi? Yani bence hiç önemi yok. Ama tamam. eğer siz sevdiyseniz... Bu acının üstüne çay iyi gelecek. Keşke birer bardak daha söyleseymişim. Kafa işte. Ah. E, Omletinizin tadına bakmayacak mısınız? Anlaştık değil mi? Bundan sonra yumurtalar hep benden olacak. O zaman hiç değilse ben de size tereyağlı ekmek getireyim. Tereyağlı ekmek hmm. mi? Benim yaşımda tereyağına ne gerek var? Üstelik zararlı bile... Doktorlar öyle diyorlar. Bakarsın dokunu verir. En iyisi hiç yememeli. Hem o küçücük şık çantanız ne kadar ekmek alır ki içine? Güzel çantacığınızın biçimini bozmayın. Ama hepsi hepsi bir şey yapıyorsunuz benim için. Küçük hanım, ben sizin için hiçbir şey yapmıyorum. Bana gelen armağanları paylaşıyorum yalnızca. Bildiğiniz gibi... ...hiçbirine para ödemiyorum. Hı. Eniştenizin bacakları nasıl oldu? Efendim? E, kimin bacakları dediniz? Hı hı. Eniştenizin. siyati vardı ya hani. Nasıl oldu merak ettim. Hı hı hı. Evet, evet. Size de anlatmıştım değil mi? Ne oldu? Ee, nasıl söylesem... Canım, doktora gitmeyi istemiyor ki. Aksi adamın teki işte. Sevsinler. Doktorlara güveni kalmamışmış. Böyle yaşlı insanlar teknik ilerlemelere, bilimsel buluşlara, bilimin harikalarına inanmazlar ki. İnanmazlar bir tür. Ama, Ama bakın ben başkayımdır. Ben de yaşlıyım ama yeniliklerden yanayımdır hep. Bu eniştemse <gülüyor> tıbbın yerinde saydığına inanıyor. Ne demekse? Hem <gülüyor> bakın ne diyeceğim? Ben onun acı çektiğine falan inanmıyorum. Hepsi kuru gürültü. yakmaya, sızlanmaya, çevresindekileri tedirgin etmeye bayılır. Şımarığın tekisizini anlayacağınız. Huysuz, bencil. İşte öyle biri. Şimdi doktora gitse, derdine çare bulunsa ne olacak? O zaman hafı yuttu yakınacak derdi kalmayacak. Şunu demek istiyorum siyati geçse o zaman yakınacak başka bir dert bulmak <gülüyor> zorunda kalacak. Gelin <gülüyor> gülün, gülün siz bakalım. <gülüyor> ne söylesen gülersiniz zaten. Özür <gülüyor> Ama da, daha iki gün önce enişteniz için öyle üzülüyordunuz ki. <gülüyor> i̇ki gün önce mi dediniz A ama eniştem öyle kurnaz adamdır ki... ...benim gibi kül yutmayan birini bile... ...kandırmayı başarır işte. <gülüyor> şu, şu lokmanınızı bitirin bakalım. Kuru kuru gitmiyorsa... ...benim omletimi alın. Alın, alın. E, hadi ama. Ben nasıl olsa omlet filan yiyecek değilim. Ağzımın tadını değiştirmeye... ...hiç niyetim yok. Ama siz yemelisiniz. Öyle zayıfsınız ki. Neyse... Hiç değilse tereyağı yemeyi ihmal etmiyorsunuz. Tereyağ pahalı ama anneciğiniz sizi düşünüyor. Tereyağsız bırakmıyor hiç. Kız kardeşim için aynı şey söylenemez tabii. O çocuklarına tereyağı almaz. Ondan sonra Cimai artık anlıyorsunuz ya kendi de gider saçlarına renk renk boyalar alır kadınlar başı dünyada görüyorsunuz. Kız kardeşinizin çocukları var mıydı? Yok muydu? Yok, hiç sözlerine etmemiştiniz de. Var canım. Yani vardı. Şeyden ötürü. Daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. E çocuklar mı demiştik? Hmm. Ama sizin sorularınızdan bıktım valla. İnsan aklını karıştırmakta üstünüze yok doğrusu. <gülüyor> Belki de ben yaşlılığımdan ötürü unutuveriyorum. Sizin gibi genç değilim ki. Ne, ne, ne diyordum? Ha kız kardeşim. Ha, oğlu şimdi askerde. E, zaten uzun zamandan beri amcasının yanında kalıyordu. Baba huysuz. Anne ilgisiz. Çocuk da ne yapsın çekti gitti işte. <gülüyor> Bizim ailede antika mı ararsın? Dolu. <gülüyor> Neyse. Bırakalım bütün bunları. Bakın. Ben ne diyorum? Bahar gelince ...için ille de baharın gelmesini beklemek gerekmez ki. Şu tozlu taş duvarı, pis avluyu ilde de yakından görmek istiyorsanız... ...pencereyi açarım. Hadi gelin, bakalım ne göreceksiniz. Benim çalıştığım odadan hiç değilse yapraklarını dökmüş de olsa ağaçlar görülüyor. Ama ben işimden başımı kaldırınca bütün bunları göremiyorum tabii. Masam odanın ta dibinde... Ancak paraf için şefe gittiğimde bakabiliyorum pencereden dışarı. Şöyle kısa bir süre için. Daha odanızı, masanızı bile bilmiyorum. Ne kötü değil mi? Çalıştığınız masayı, taktilonuzu, sizin olan köşeciyi görebilseydim keşke. Bakın bakın, duvarın üstüne konan kuşları gördünüz mü? Aa, uçtular. Sesimden mi üktüler nedir? Sizin sesiniz kuşları ürkütür mü hiç? Kim bilir şu yüksek şu kahrolası duvarın arkasında neler var? Onlardan olmalılar. Kuşları bile barındırmayan bir duvar sizin anlayacağınız. Birden karamsarolu verdiniz. Ne oldu böyle durup dururken? Ay ne oldu bana böyle? Oysa. Az önce bahardan söz ediyordum değil mi? Bahara ne kaldı ki? Eli kulağında. Meyve ağaçları çiçeklenecek. Sonra yapraklanacak. Tüm ağaçlar her yer yemyeşil olacak. Hı. Hele bahar yağmurları. Evet. Bahar yağmurları. Şirketin bahçesine menekşeler dikecekler. Her sabah menekşeler selamlayacak bizi. Şeboylar boyları unutmayın. Sonra hepsi solacak. Yazın otlar sararacak. Yeşillerin üzerinde tozlar kaplayacak. Ama sonbaharda ateş çiçekleri açacak. Kasım patlarını unutmayın. Günaydın. Günaydın. Ne var ne oldu böyle sabahları... Hiç uğramazdınız O kadar beklediğiniz bahar sonunda geldi evet işte Evet ya ne güzel değil mi Umarım yağmurlar hemen başlamaz da Baharın tadını çıkarırız Bugün Hava çok güzel Onun için şey diyecektim Yemeğimizi parkta yesek Parkta mı Evet parkta Hani eskiden yapmıştık bir iki kez Hı -hı. Parkta buluşalım mı sizinle Sosisli sandviçler benden Sosisli sandviçe ne gerek var Ne diye cebinizden o kadar çok para harcayacaksınız Ama canınız ilde de sosisli sandviç yemek istiyorsa Ben kendiminkinin parasını veririm Bir kerecik olsun davet etmek istedim Sizi engel mi olacaksınız <gülüyor> Hem bu davetin elbette bir nedeni vardır Nasıl yani Parkta söylerim Şimdi parka geliyorsunuz değil mi? Elimden ne gelir ki bu kadar üstüleyince? Hem sizi kırmak istemem. On ikiyi çeyrek geçe havuzun yanındaki banklardan birinde. Tamam mı? Hay hay. Baş üstüne. <gülüyor> Baçak kadar çocuk beni kandırmayın. Nasıl da başardı. Ama ayranlar benden. İki şişe ayran almama engel olamazsınız. <gülüyor> Öyle olsun. Ayranlar sizden olsun. Görüşürüz. E, durun bir dakika. Bugün ...buyurganlığınızın dışında bir şey. Başka bir şey var sizde. Yanaklarınız pembe pembe, gözleriniz parlıyor. Sanki iyi bir haber almışsınız. Ama tedirginsiniz. Konuşmalarınız tutuk tutuk. Hiçbir şey anlamadım dedim ya parkta görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. İşte geldim. Bekletmedim ya sizi. Yo, yo. Beklerken güneşlendim ben de. Bundan sonra yemeklerimizi hep parkta yesek. Ne iyi olurdu. Ama her gün her gün pek doğru olmaz belki. He? Buyurun. Teşekkür ederim. Ah sizi ah! Yanına Rus salatası da koydurtmuşsunuz. Ne oluyor kızım? Piyankodan para mı çıktı yoksa? <gülüyor> İyi ki yanıma ekmekler mi almışım. <gülüyor> Bu zengin kata biraz da ekmek gerek. Buyurun. Bu dilim de sizin. Yok yok ben istemem. Yiyin. Yiyin. Biraz kilo alın ne olur. Son günlerde daha da zayıfladınız. Hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. İştahım yok. Şu elimdekini bile zor yiyeceğim. İyi ki ayran almışsınız yoksa boğazımdan geçmeyecek lokmalar. Ha, şu kedi yavrusuna bakın, ne şirin şey değil mi? Gel canım, gel bili bili bili bili, bili. gel. Bili. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Hı? Kediye bili, bili bili bili denir mi? Ha, ha <gülüyor> sahiden <gülüyor> ha, Gel pis pis pis pis pis, gel pis pis pis pis, geldi de dedenin kucağına otur. Bak deden sana ne verecek? Al bakalım güzelceye. Seni pisi seni. Kedikik seni. Maskara seni. Size bir şey söylemem gerek. Biliyor musunuz? Ben... Ben galiba evleniyorum. Ha? Hı? Hıh... Sosis ister misin ki diyecek. Önce razı olmadımdı. Ama ev sahibimizin oğlu askerden döndü. İlk işi de kirayı arttırmak oldu. Üstelik, üstelik anneme hakaret etti. Yıllardır kendimizi acındırıp babasını kandırıyormuşuz güya. Yıllardır hep aynı kirayı ödüyormuşuz. Bu doğru. Doğru ama biz kendimizi acındırmadık. Belki onlar kendiliklerinden bize acımışlardı. Olabilir. Öte yandan bizi seviyorlardı. Biliyorsunuz işte içli köfte falan getirmişlerdi. Ev sahibinin hanımı annemle çok iyi arkadaştır. Ama şimdi kirayı iki katına çıkardılar. Bu ne demektir? Bu kadar parayı biz nasıl öderiz? Zaten ancak geçiniyorduk. <gülüyor> o zaman çaresiz Mehmet Bey'le evlenmeyi kabul etti. Haklısınız. Hem de çok haklısınız. Kirayı arttırırlarsa... E, bakın bu... ...kira denen şey çok önemli. Her genç kız gibi ben de düşünürdüm evlenmeyi. Neden saklayayım? Eskiden beri düşünürdüm. Sevdiğim bir filmi tekrar tekrar aklından geçirir gibi. Genç bir erkekle. ...bir delikanlı ile evlenmek iyi bir şey olmalı derdim. İyi de ne demek... ...çok güzel bir şey olurdu bu. Ayıplamıyorsunuz değil mi beni? Bir genç kızın böyle şeyler... ...söylemesi ayıp mı sizce? Böyle düşler kurması ayıp mıdır? B bilmem ne... ...daha doğrusu... Ne ...neden ayıp olsun... Delikanlılar, hoşturlar tabi. En azından... Yaşlı bir adamdan daha hoşturlar... Ee, gel pisi, pisi, pisi! Ama Mehmet Bey, gel şu beni isteyen adam yani delikanlı sayılmaz ki. Tam 45 yaşında. Hı? Ya ben de genç sayılmam artık. Bir delikanlı. O hoşuma Hı. giden delikanlılardan hiçbiri nasıl olsa benim yaşımda bir kızla evlenmek istemez. Ya, öyle söylemeyin. Siz çok gençsiniz. <gülüyor> Beni avutmaya kalkışmayın. Tam yirmi yedi yaşındayım. Beni isteyecek adam nasıl olsa otuz beşini geçmiş olur. Bu yaştaki bir erkek de delikanlı sayılmaz artık. Öyle değil mi? <gülüyor> Belki... Aman da peşicik, şey güzel şey gel, Tatlı peşicik. Şey <gülüyor> <gülüyor> Kedileri bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Ben de. Ben de bilmiyordum. O zaman artık hiç fark etmez diye düşündüm. Ne? Ne, ne fark etmeyecek? 45 yaşında bir adamla evlenmek. Bir kızı, bir oğlu varmış ilk karısından. Ama yakında kız Hı? evlenir, oğlan da askere gider diyor. Ha? <gülüyor> Annemi yanıma alabileceğim. Mehmet Bey'le bu konuyu konuştuk. Ne Yok. kadar iyi değil mi? Zaten annemi istemeyen bir adamla evlenmezdim. Hem belki genç biri olsaydı annemi istemezdi. Yok kesinlikle istemezdi. Gençler bencil olurlar çünkü. Yalnız kendilerini düşünürler. Annem konusunu uzun uzun konuştuk. Anneme evde ihtiyaç varmış zaten ev işleri için. Çünkü ben dükkanda kasada oturacakmışım. Ya mı dediniz? Hı -hı. Mehmet Bey'in memlekette büyük bir bakkal dükkanı varmış. İş çok olduğundan güvenilir birinin kasada oturması gerekiyormuş. Okumuş olmam bu yüzden çok önemliymiş. <gülüyor> Beni okumuş sayan insanlar da var bu dünyada. <gülüyor> ne komikti. Demin bir, bir şey dediniz. E, e, memleket miydi? E, Türk-Türkçe. <gülüyor> Memleket, laki kedini verdiniz. Kedinizi sevmiyor musunuz artık? Top gibi yuvarlığı verdiniz kucağınızdan. Evet, memleket dedim. Evleneceğim adamın memleketi. Bergama. Herhalde güzel bir yerdir Bergama. Hiç gitmedim ama demek. Demek şimdi kasada oturacaksınız. Öyle. Ama ben çalışmayı severim bilirsiniz. Ev işlerindense hiç anlamam hiç. Hele yemek pişirmeyi hiç bilmem. Yemekleri annem pişirecek. Artık... ...anneniz... ...damadına su böreği açar. İçli köfteyi de... ...ev sahibinizden öğrenir. Sizin de karnınız güzel... ...pahalı yiyeceklerle doyar artık... ...yabancı mutfaklarda gelen kışkırtıcı kokullara... ...aldırmazsınız. Eve geldiğinizde... ...aman her yer yemek kokuyor. Ne fena dersiniz. <gülüyor> ah şu şakacılığınız. <gülüyor> Ölürsünüz vallahi. İşe girdiğinde ne kadar mutluydum. Babamdan kalan aylıkla... ...iyi kötü idare ediyorduk. Benim aylığımda eklenince... İlk günler benim için servet demekti bu. Taksitle yeni bir halı bile almıştık. Yavaş yavaş her şeye sahip olacağımızı düşünüyorduk. Aylığım arttıkça daha çok şey alabilecektik. Kendi kazandığım parayla alabileceklerimi düşünmek... ...genç bir erkekle evlenmeyi düşlemek kadar güzeldi. Hiç değilse o kadar oyalıyordu beni. O kadar güven veriyordu. Ama, ama bu korkunç pahalılık... ...birden ancak geçinecek duruma düşüverdik. Bu kış manto alamadım. Bundan sonra ayakkabı bile alamam belki. Çalışmayı seviyorum. Ama ayıp değil ya... ...para kazanmayı da seviyorum. Ben korkak bir kızımdır. Herkesten, her şeyden korkarım. Hayat korkutur beni. Ama kazandığım parayla anneme armağanlar alınca... ...taksitle halı alınca... ...birden kendime güvenmeye başladım. E, güzel bir şeydi kendine güvenmek. Hayattan bu kadar çok korkmamak. Gene armağanlar alırsınız anneciğinize. Hem artık kimseden... ...hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Hayattan falan... Oh, oh. Yani... ...şey de işte, hey o korur sizi, merak etmeyin. Sahi mi? Nereye gitti bu kedi? bakayım bir de gel bişi bişi bişi bişi tak bişi Saatleri adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Selçuk Baran Yöneten Alev Sezer Efektör Korkmaz Çakar Oynayanlar Nuriye ışık yener su, Rüştü, nüvit öz doğru, anne, Gülgün ok, Hale, Ayten uncuoğlu.